Bismillah ar-Rahman rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma abad. Evet. L'acur-rumiya metnine devam ediyoruz. Hatırlarsanız ilk derste ne aldık? Kelamın tarifini aldık. Ne dedik? El-kelam nedir kelam? Levent? E, evet. هو اللفظ المركب ابدا المفيد اه بال لل... بالوضع اللفظ اللفظ اللفظ اللفظ ال... بالوضع بالنسبه لنا بالنسبه لنا 3 haftadır sen söyle Kazım Lafzul huwa'l lafz'ul murakkabu Telaffuz edilen, söz ile söylenen, fil ile söylenen, açığa çıkarılan, ses ile söylenen neyler? Kelimeler. Kelimeler. Yani i̇lla ne olması gerekiyor? Nahive göre, nahivcilere göre bir cümle olması için, anlamlı bir cümle olması için onun ne olması gerekiyor? Bir lafız olması lazım. Ondan sonra ne dedik? El-Murakkebu. En az iki kelimeden oluşması gerekiyor dedik. El-mufidu, anlamlı ol olacak. Bil-vad'i, Arab, Arab dillin olacak. Ve selase. Neyin kısımları selase, üçtür? <gülüyor> He, kelamın değil, bakın. Kelimenin kısımları üçtür. Çünkü kelamdan maksat neydi burada Kelamdan maksat cümle. Yani cümleyi söylüyor burda. Aksamuhu selase, yani aksamuhu eczail kelime. Kelam. Yani kelimeyi, kelamı oluşturan kelimelerin kısımları nedir? Üçtür. Nedir o? İsmun ve fi'lun ve harfun bil ma'na. Ne demek harfun bil ma'na? İşte bu ne demek? Muhammed. Harfun bil ma'na. Hayır. Mehmet. İsmi anlam veren yani şey Ne demek manalı arkadaşlar? Dedik Ar ki tamam harfi. <gülüyor> Şimdi burada müellif neyi kastediyor? Müellifin neyi kastettiği, bununla neyi çıkardığı. Şimdi bu ifadeyi kullanarak man bu bu ifadeyi kullanarak müellif başka bir şey çıkartıyor. Başka bir harfler çıkartıyor buradan. Arapçada harfler ikiye ayrılır arkadaşlar. Huruf mebne ve huruf mana. Mebna harfleri, ne demek mebna harfleri? Elif, be, Kelimeleri oluşturan yani harfler. harfler. Elif, be, ta, fa, cim. Değil mi? Bunların hepsi ne der huruf? Mebna. Yine ne var huruf? Ma'na. Ne demek huruf, ma'na? Bunlar elif, be, ta, fa gibi harf değil. Yani bunlar bir isimle yahut bir fiille birleştiklerinde olan? Mana ifade eden harfler. Müellifin kastettiği burada nedir? Budur. Onun için ne diyor? isim fiil, harf diyebilir. Ama diyor ki ismun ve fiilun ve harfun caeli ma'na. Yani mebna harfleri değil, ma'na harfleri. Ondan sonra bize neyi tanıtmaya başladı arkadaşlar? İsmi tanıtmaya başladı. Bu kısım niye isimden başladı tanıtmaya arkadaşlar? İsmi, çünkü isim diyorlar ki bu kısımların en değerlisi isimdir. En çok özelliğe sahip olanı isimdir. Neden? Daha ileride gelecek, daha ileriki naif kitaplarında gelecek. Cümleler, yani Arapçadır cümleler, kelime, kelam, müsned ve müsned ileyhi gibi iki tane ögeden oluşur. Müsned ve müsned ileyhi. Ne demek müsned ve müsned ileyhi? Diyorsun ki mesela cae zeydun. Cae zeydun. Cae geldi, Zeydun. Kim geldi? Zeyd, geldi? Zeyd geldi. Burada kendisine isnat edilen kim? Zeyd. Zeyd. Isnat olan ne? Gel. Caa. -e, gelmek. Yani burada gelmeyi neye isnat ettik biz? Zeyde. Zeyde isnat ettik. Tamam. Caa. -e, Zeydun. Arapçada her zaman fiiller nedir? Isnat olunandır. Yani her zaman İsna dolunandır. Ama isimler İsna dolunan da olabilir. İsna olan da olabilir. Mesela Diyorsun ki Zeydun Kaimun Zeydun Kaimun Bakın Zeyd burada? Müpteda Müsned Kaimun müsned ileyhi. Zeyd'e ne yaptık? İsna ettik. Demek ki Arapçada İsimler müsned de olabilir. Müsned ileyhi de olabilir. Ama fiiller sadece ne olabilir? Isnat fiiller sadece isnat onlandır. Ne diyoruz ona biz? Müsned diyoruz. Ondan dolayı ismin fiile göre ne var? Bir daha üstünlüğü var, ayrıcalığı var. Bundan dolayı bakın kitaplarda ne var? Sürekli sürekli ismin tarifi var. Şimdi müellif rahimahullah bizlere burada ee, ne yapıyor? İsmin tarifini yapmıyor. Bakın arkadaşlar. İsim şudur demiyor bize. Ne diyor? İsim şunlarla ne yapılır? Tanınır. İsim şunlarla bilinir. Bize alametleriyle bize ismi tanıtmaya çalışıyor. Yani bu güzel bir metot, güzel bir yol. Ancak tarifin verilip, tarifin ismin tarifinin verilip alametlerinin sonradan zikredilmesi daha güzel. Niye? Diyor ki mesela isim neyle bilinir? yu'rafu bil hafzi ve tenvinid ve duhulil elifi vel la'am. Isim hafz ile, tenvinidle ve duhulil elifi vel la'am Ve elif girmesiyle bilinir. Şimdi mesela Levent'e soruyoruz. Ismin alametleri nedir diyoruz? Bil hafzi. El Ve tenvin. Ve tenvin. Ve, ve ne? elif. Şimdi eliflam ile tanıyalım mesela. Şimdi ismin tarifini yapmazsak eğer, mesela diyelim ki e, Zeydun, Zeyd veya Raculun, mesela Raculun Raculun'la baktığı zaman bir öğrenci, başlangıç öğrencisi bunu isim olarak isim olarak ne yapmayabilir? Anlamayabilir. Anlamayabilir. Çünkü der ki ya bak işte alametlerde diyor ki başına eliflam girecek. Bunda ne yok? Eliflam elif, yok. Ama halbuki tarif yapıp Tarif yapıp, tarifle birlikte bu alametleri sayısak ne olur? Daha da güzel olur. Diyoruz ki isim nedir? İsim مَا دَلَّتْ عَلَى مَعْنَا ف۪ي نَفْسِهَا وَلَمْ تَقْتَرٍ بِأَحَدِ الْاَزْمِنَةِ İsmin tarifi bu Arapçada. Ne demek? Kendi zatında, kendi başına bir mana içeren ve Geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman gibi zaman kiplerini ne yapmayan, taşımayan kelimelere ne diyoruz? İsim, İsim diyoruz. Diyor ki bakın bize. Dallet ala ma'na fi nefsiha Kendi başına bir mana içerir. Ne yaptı bize? Bunu söyleyerek. Neyi çıkardı buradan bizden? Yani bu tarif bakın, tarif çok önemli arkadaşlar. Arapçada tarifin manası ne? Tarife ne diyorlar Arapçada? Tarif ne demek? Had diyor. Had. Bir şeyin neyi? Haddi nedir? Sınırı. Hı hı. Ve tarifler ne olması lazım? Özlü olması lazım. Ve tarif, tarifin dışında kalan şeyleri çıkarması lazım. Mesela Mehmet, müellifin burada kullandığı, yani bizim burada kullanmış olduğumuz tarifte, dellet ala ma'na fî nefsîhâ. Kendi başına bir mana içerir. Neyi çıkardı burada? Var. Harfi çıkardı. Bravo. Aferin. Niye? Çünkü harf kendi başına mana içermez. Örnek verelim. Beytun. Beytun. Kendi başına bir mana var mı? Manası var mı? Var değil mi? Beyt dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Kapısı olan, penceresi olan değil mi? Bir ev geliyor. Kendi başına bir manası var. Ama diyorum ki Mehmet'e Ala! Kendi başına bir manası var mı Mehmet? Yok. O zaman ne diyoruz? Müellif burada. Müellif burada. İsmi tarif, müellif derken, bizim burada getirmiş olduğumuz tarifte. Bu tarifte neyi çıkarıyoruz biz? Harfi çıkarıyoruz. Diyoruz ki de nedir isim? Odur ki, Dellet ya da tedullu ala ma'nen fî nefsîhâ. Velem taktârin bi'ahadîl ezmîne. Hiçbir zamana zaman içermez. Hiçbir zamanı kapsamaz. Zaman ifade etmez. Üç zamanlardan, üç zamandan. Bundan neyi kastediyoruz arkadaşlar? ne çıkarıyoruz? Fiili. Fiili çıkarıyoruz. Bakın tarifler çok önemli. Bunu bildikten sonra artık müellifin buradaki şeyine gelebiliriz. Diyor ki müellif, El-İsmü-Yu'rafu Bil-Khafzı Ne demek El-Khafzı arkadaşlar? El-Hafd, Cerr demek, Cerr. Şimdi biliyorsunuz, Nahiv ilminde iki tane ekol var, iki tane mezhep var. Bir, Kufe mezhebi. İki, Basra mezhebi. Kufe ve Basra mezhebi. Tercih edilen, çoğunlukla tercih edilen mezhep hangisi arkadaşlar? Basra. Ama müellifin, Rahimallah, Ecrümiye'nin bu kitabında ne görüyoruz? Daha önce bilmiyorum söyledik mi? Ne nefesini görüyoruz? Neden etkileşimi görüyoruz? Kufe mezhebinden. Kufeliler cer yerine, mecurur yerine ne kullanıyorlar? El-Hafd kullanıyorlar. El-Hafd. Ne demek arkadaşlar El-Hafd? Yani Haft'ın manası ne خفض ضد الارتفاع يعني يكسك olanın aksi yani alçak demek Alçak dendiği zaman ne anlama geliyor ne, ne diyoruz el khafd diyoruz tercüme yani e, ıstılah manasına gelince el <dud> -du kesra elleti yuhtisuha amilul cerr nedir khafdın tarifi Diyoruz ki, cer yapacak amilin ortaya çıkarmış olduğu kesradır. Yani cer. Buna biz ne? Cer. İsmini neyle tanıyoruz arkadaşlar? Bilhaft. Bilhaft. Yani cer olmakla. Yani Ger. alttaki alametle tanıyoruz. Yani cer, yani cer ne? Kesra, cer'cın bir alameti. Altta olan alamet. Şimdilik ne, ne diyebiliriz buna? Altta olan bir alamet diyebiliriz. Demek ki isimin alametlerinden, ismin özelliklerinden bir tanesi nedir? Cer Cer olmaz. Ama nasıl bir cer olacak? Cer yapacak bir amilin sonucu. Cerre sebep olacak. Cer yapacak bir şeyin orada bulunmasından dolayı isim ne olacak? O kelimede cer olacak. Bundan ne çıkarıyoruz? Bu sözümüzden ne çıkarıyoruz? Mesela bazen fiillerin sonunda ne görebilirsiniz? Harfi cer görebilirsiniz. Mesela diyorsun ki, Zehebeti talibetuh. Zehebeti. Fiilin sonuna ne geldi şimdi burada bir? Kesre geldi. Ama bu kesreyi ortaya çıkaran ne? Bir amil var mı? Harfi cel gibi bir şey var mı? Aa, evet. Yok. Aa, bir, bir, bir, bir. Buradaki kesre gelmesinin sebebi ne? Fiille kesre gelmesinin sebebi? Kolay, kolay, kolay. İki tane sakin hareketi zarfı yan yana gelip kolay okunması için geçişte kesre konulması. Yani biz nasıl bir kesreden bahsediyoruz ismin alameti olarak? Kesre yapacak bir amil dış müessirin dış bir amilin ne olması? Ne? Evet. orada kesra yapacak bir sebep konumunda bulunması. Mesela ne gibi? Sallamtu ala ar-rajuli. tu ala ar Buradaki ar-rajuli'deki el-haft alameti, el el-hafta sebep olan, cerre sebep olan şey nedir? Ala'dır. Ondan dolayı kesra olursa ismin alameti olur. Biz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Kumil leyla illa qalila." Kumil leyla. Kumil leyla. Kum ne demek? Kum, emir, fiil. Kalk. Kalk. Ama kesra gelmiş. Ama kesra nasıl bir kesra? Bir amilin dış bir harf-i cer ya da başka bir sebebin yapmış olduğu kesra değil. değil. Buradaki kesra neden gelmiş? Kum el-leyl. tane sakin var. Kolay okunması için, kolay geçiş yapılabilmesi için ne olmuş? Kum el-leyl olmuş. Kesra gelmiş. İsmin işte ilk alameti budur arkadaşlar. İsmin ilk alameti El-Khafz. İkinci alamet Et-Tenvîn. İkinci alamet Et-Tenvîn. Ne demek Tenvîn arkadaşlar? İsmin sonunda lafız olarak bulunup Yazı olarak bulunmayan bir nedir? Nun harfidir. İyi dinleyin. Evet. Ne demek? Tenmin. İsmin sonunda... Yazı olarak bulunmayan bir... Nun. Zeydon... Zeydon... Şimdi duydu... Herkes ne duydu benden bir? Nun duydu değil mi? Nun. Ama bunun nun... Ne var? Lafız olarak var ama yazı olarak yok. yok. yok. Tabi bunun kısımları var. Tenvin, tenvini alimler 10 kısma ayırıyor Nahib-i Cer. Mesela ne var? Diyorlar ki, tenvin temkin, tenvin et-tenkir, tenvin el-mukabele, tenvin-ül-ivad. Bunlar bir sonraki Nahib kitabında gelecek. Yani ismin sonuna gelen tenvinlerin de taşınmış olduğu neler var? manalar var. Mesela diyorsun ki: "İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha ve qala al-insanu ma laha? Yawma idzin yawma Buradaki tenvinin buradaki yawma idzin'deki tenvinin neyi var arkadaşlar? Bir manası var. Tamam mı? Veya hotta mesela diyorsun ki eee Kullun ya'melu ala shakiletihi. Kullun. Burada ne var? Bir tenvin var. O tenvinin bir manası var. Yani, ama biz özetle, başlangıç kitabı olduğu için fazla tafsilata girmeden diyoruz ki e, isimi neyle tanırız? Bil hafzi ve bil ve bit tenvini. Tenvin ile tanırız. Ve bit Tenvin ile tanırız. Ve e, duhulul el-fi vel-lami aleyhi ve Onun başına ne girmesiyle tanırız biz arkadaşlar? Elif-lam girmesiyle tanırız. Yani elif-lam'u kabul ederse, elif-lam'u alırsa Biz o ismi ne yapıyoruz arkadaşlar? O, o kelimeyi isim olarak tanıyoruz. Kabul ediyoruz. Elif-lam'un da gelmiş olduğu birçok manalar var. Eliflamın da gelmiş olduğu birçok manalar var. Bunları da ileriki şeyleri ne yapacağız? Göreceğiz. Şimdi çok böyle ayrıntıya girersek dağılır kalırsınız. Mesela diyoruz ki er -raculu. er Mesela bazı eliflamlar var. Ellezi manasında fiilin başına girebiliyor. Onlar ileriki konular. Katr-ı Nedan'ın konuları. Elfiyet İbni Malik'in konuları. Ve hurufu'l-khafzhi. Şimdi bize müellif rahimavullah neyleri tanıtıyor? Hrufu'l-khafzhi. Nedir hurufu'l-khafzhi? Car yapan harfler. Yaita biz buna diyoruz? Harfi carler diyoruz. Nedir onlar? Ve hiya? Min Ve ila Ve an Ve ala Ve fi Ve rubba Ve al ba'u Ve al ka'fu Ve al la ve hurufu'l qasemi Nedir qasem harfleri? Ha. Ve hiya'l vavu, vel ba'u, vel ta'u Evet, şimdi kısaca bunların manalarını verelim. Ondan sonra örneklere önümüzdeki hafta geçeriz. Çünkü uzun bir konu. Nedir? Min. Ne demek min arkadaşlar? Şimdi öyle olmaz arkadaşlar. Min. Denden olmaz. Öncelikle niye müellif minle ile başladı? diyor ki yani alimler çünkü min hem zahir olan lafıza girer hem zamirlere girer. Zamirlerden önce gelir yani. Mesela diyorsun ki min el beyt min hu. Hem min el beyt'e girdi Mehmet hem, hem de zamire girdi. <Sessizlik> ve min ke ve min nuhin ve min ve min nuhin. Değil mi? Ne demek arkadaşlar? Min Min demek ibtida. Bir şeyin başlangıcını gösteriyor. Diyorsun ki harac tu minel beyti. İbtida, başlangıç. Ve ila. İlana arkadaşlar intihâ, bitiş. Harac minel beyti. Ve vasaltu ila'l <el> medreseti. Ne oldu? Burada bir intiha var, bitiş var. Ve an. An nedir arkadaşlar? Şimdi Türkçe, minne, an Türkçe'de ne diye ifade ediliyor? Dendan. Da, den değil mi? Evet. E nesel bunu an'ı? An ne için arkadaşlar? An. El-mucaveze. Ne demek mucaveze? Uzaklaşma, Uzaklaşma ve ayrılma. Şöyle tarif ediyorlar. Bu'udu şey anil mecru ri Bi vāsitat-i i'caad-i mazdar Yani, anden sonra gelen ismin ne yapılması? Kendinden önce gelen şeyden uzaklaşması demek. Tamam? Ve ala örneklere, önümüzdeki hafta göreceğiz, değineceğiz uzunca. Alani ala ney ala? ala isti'la, üzerinde manasında. Inna allahis teva'a ala l'arj. Ala, isti'la. Üzerinde, isti'la anlamında. Ve fi, zarfi'ye. Zarf, yani içinde manasında. Rubbe. Ne demek Rubbe, arkadaşlar? Iki manada da kullanabildi rubbe. Litt-taqlili velitteksiri. Ne demek? Litt-taqlili velitteksiri. <gülüyor> az için ve çok için. Yani mesela dersen ki, Rubbe raculin kerimin lakituhu. El-Yav. Ne demek? Rubbe raculin kerimin. Bugün ne az adamla karşılaştım, cömert adamla karşılaştım. Az manasında da kullanılabilir. Çok manasında da kullanılabilir. Rubbe raculin muslimin Kezebe aleyya Mesela burada da az manasında Çok manasında da ne yapılabilir? Kullanılabilir. Tabi bunun şartları var. Rubbe ne zaman cer eder? Ne zaman görevinde görevini yapar? Beş tane şartı var onun. Ona değinmeyeceğiz şimdi. Elba, ne demek elba arkadaşlar? Elba taadiye anlamında da kullanılabilir. Yani fiili edilgen yapıyor. Diyorsun ki mesela, zeheptu ne demek zeheptu? Zeheptu bi bil kalemi ilel beyt Ne oldu? Zeheptu bir kullanınca biz edilgen yaptık fiili, götürdüm oldu. Gittim, götürdüm. Buna taadiye deniyor. geçişli olabilir evet. El-İlsak yanında bulunmak, yanından geçmek anlamında konuşuyor. Merartu bi-Zeydin Ne yaptım? Zeydin yanından geçtim, uğradım. Vel-Kâf, nedir kâf arkadaşlar? El-Kâf litteşbih Teşbihdir. Şöyle derim. Vellem, lem Mulk için olabilir, mülkiyet. Iktisaz, Sa sadece ona ait. Mesela diyorsun ki El-Kitabu Lil-Medreseti Ne demek El-Kitabu Bu kitap medrese aittir. Dersen ki El- Kitab-u-li-Ali'in Burada ne oldu? Kitap, Ali'nin mülküdür. Bak, bir ne var? İhtisas var, ona hastır, ona aittir. Bir mülk. Yahut da mesela istihkak var. Sadece o hak eder. Elhamdu lillahi. lillahi. lillahi evet. Ve huruf kasemi ve hiya'l-va'vu والباء والتاء والله وبالله وته الله تمام ne var müellif رحمه الله kaç tane zikrin sayın min ila an ala fi ruba al ba al lam ve huruful qasam 15 tane var kaç tane var 15 tane var. İbn-i Malik 20, 20 tane sayıyor. Mesela munzu var. Tamam. Munzu ve muz var. ben mu beri, dan beri diye bir şey yaptığımız. Bu istihar, onları da mı sayıyoruz Hayır, bir sayıyoruz onları da. Onları da bir sayıyoruz. Karşı kasamlara da ayrı sayıyoruz. ona da bir seyir olsun. Bir seneden beri. Bu yana. Evet. Burada kalalım arkadaşlar. İsmi tanıdık. ismi öğrendik. Haftaya yani bunları bize tekrarlayın. Çalışın. Böyle Levent gibi çalışmadan gelmeyin. Tamam mı? Subhaneke ve Hamdik. Şahadan la ilahe illa anta ve tohu